Kapının ötesinde bir kadın gülüyor Sağ elimde kederli bir gül açıldı Ağır ağır Kübalı bir balerinle karşılaştım ikinci katta, karlı pencerelerde Taze esmer bir yalaza gibi geçti Alnımın üzerinden Şair Nikoras Gilyen Havana'ya döndü çoktan Yıllarca Avrupa ve Asya otellerinin Hollerinde karşılıklı oturup İştikti yudum yudum şehirlerimizin hasretini İki şey var ancak ölümle unutulur Anamızın yüzüyle şehrimizin yüzü de koparmış ipini eski kayıklar gibi yüzer kışın sabaha karşı rüzgarda tahta cumbalar ve bir saç mangalın küllerinde uyanır uykudan büyük İstanbul'um iki şey varacak ölümle unutulur kapıcı uğurladı beni gocuğu geceye batık <gülüyor> yürüdüm buz gibi esen yelin vene onların içinde yürüdüm vakit hızla ilerliyordu yaklaşıyordum gece yarılarına çıktılar ünüme ansızın Oraları gündüz gibi aydınlıktı ama Onları benden başka gören olmadı Bir mangaydılar Postalları, pantalonları, ceketleri Kolları kollarında gamalı haç işaretleri Elleri ellerinde otomatikleri vardı Omuzları, miğferleri vardı ama başları yoktu Omuzlarıyla miğferlerinin arası boşluktu Hatta yakaları, boyunları vardı ama başları yoktu Ölümlerine ağlanmayan askerlerdendiler Yürüdük Korktukları hem de hayvanca korktukları belli Gözlerinden belli diyemem Başları yok ki gözleri olsun Korktukları hem de hayvanca korktukları belli Belli postallarından Korku postaldan belli olur mu Oluyordu onların ki Korktukları hem de hayvanca korktukları belli Korkularından ateş etmeye de başladılar Artsız arasız Bütün yapılara bütün taşıt araçlarına Bütün canlılara her sese her kıvıltıya ateş ediyorlar Hatta Chopin sokağında Mavi balıklı bir afişe ateş ettiler Ama ne bir sıva parçaşı düşüyor Ne bir cam kırılıyor Ve kurşun seslerini ...benden başka duyan yok... ...ölüler bir SS mangası da olsalar... ...ölüler öldüremez... ...kurşunla da... ...bıçakla da... ...avuğla da... ...ölüler dirilerek öldürür... ...kur dolup elmanın içine girerek... ...ölüler bir SS mangası da olsalar... ...ölüler öldüremez... ...ama korktukları... ...hem de hayvancı korktukları belli... ...bu şehir öldürülmemiş miydi... ...kendileri öldürülmeden önce... Bu şehrin kemikleri birer birer kırılıp Derisi yüzülmemiş miydi Derisinden kitap kabı yapılmamış mıydı Yağından sabun saçlarından sicim Ama işte duruyordu karşılarında Gecenin ve buz gibi esen Yelin içinde sıcak Cık bir francıla gibi Vakit hızla ilerliyordu Yaklaşıyordum gece yarılarına Belveder yolunda düşündüğüm Lehlileri Kahraman bir mazur koyunuyorlar Tarihleri boyunca Belveder yolunda düşündüğüm lehlileri Bana ilk belki de son nişanımı bu sarayda verdiler. Tören memuru açtı yaldızlı ak kapıyı. Girdim büyük salona genç bir kadınla, saçları saman sarısı, kirpikleri mavi. Ortalıkta da ikimizden başa kimseler yoktu. Bir de akvareller, bir de incecik koltuklar, kanepebe, kanapeler bebek evlerindeki gibi. Ve sen belki bundan dolayı bir resimdin, açık maviyle çizilmiş, belki bir taş bebektin. Belki bir parıltıydın Düşümden damlamış sol mömemin üstüne Uyuyordun Alaca karanlıkta alt ranzada Ak boynun uzundu yuvarlaktı Yıllardır böyle derin uykulara dalmışlığın yoktu Ve işte Krakow şehrinde kapris barı Vakit hızla ilerliyor Gece yaralarına yaklaşıyoruz Ayrılık masanın üstündeydi Kahve bardağınla limonatamın arasında Onu oraya sen koydun Bir taş kuyunun dibindeki suydu Bakıyorum eğilip, bir koca kişi gülümsüyor... ...bir buluta belli belirsiz. Sesleniyorum, sesini yitirmiş... ...geri dönüyor sesimin yankıları. Ayrılık masanın üstündeydi cigara paketinde. Gözlüklü garson getirdi onu. Ama sen ısmarladın. Kıvrılan bir dumandı gözlerinin içinde senin. Cigaranın ucunda senin. Ve hoşçakal demeye hazır olan avucunda. Ayrılık masanın üstünde divseğini dayadığın yerdeydi. Aklından geçenlerdeydi ayrılık... Benden gizlediklerinde gizlemediklerinde Ayrılık rahatlığındaydı senin Senin güvenindeydi bana Büyük korkundaydı ayrılık Birdenbire kapın açılır gibi sevdalanmak Birilerine ansızın Oysa beni seviyorsun ama Bunun farkında değilsin Ayrılık bunu fark etme işindeydi senin Ayrılık kurtulmuştu Yer çekiminden ağırlığı yoktu Tüy gibiydi diyemem Tüyünde ağırlığı var Ayrılığın ağırlığı yoktu Ama kendisi vardı Vakit hızla ilerliyor, gece yarıları yaklaşıyor bize, yürüdük yıldızlara değen orta çağ duvarlarının karanlığında. Vakit hızla akıyordu geriye doğru, ayak seslerimizin yankıları sarı sıska köpekler gibi geliyordu ardımızdan, koşuyordu önümüzde. Yagelon Üniversitesi'nde şeytan taşlara tırnaklarını batıra batıra dolaşıyor, bozmaya çalışıyor Kopernik'in Araplardan kalma usturlabını Ve pazar yerinde Bezazlar çarşısının kemerleri altında rock'n'roll oynuyor katolik üniversitelilerle. vakıt hızlı ilerliyor gece yaralarına yaklaşıyoruz. Vuruyor bulutlara kızıltısı Nova Huta'nın. Orada köylerden gelen genç işçiler madenle beraber ruhlarını da alev alev döküyor kalıplara. Ve ruhların dökümü madenin dökümünden bin kere zordur. Meryem Ana kilisesinin çan kulesinde saat başlarını çalan Borazan Gece yarasını da çaldı Orta çağdan gelen çığlığı yükseldi Şehre yaklaşan düşmanı verdi haber Ve sustu ansızın gırtlağına saplanan okla Borazan iç rahatlığıyla öldü Ve ben yaklaşan düşmanı görep, görüp de Haber veremeden öldürülmenin acısını düşündüm Vakıt hızlı ilerliyor Gece yarıları ışıklarını yeni söndürmüş Bir vapor iskelesi gibi arkada kaldı Seher vakti habersizce girdi gara ekspres Yağmurlar içindeydi Pura Bir gölün dibinde gümüş kakmalı bir sandıktı Kapağını açtım içinde genç bir kadın uyuyor Camdan kuşların arasında Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi Kırmızı dolgun dudaklarıysa şımarık ve somurtkandı Yıllardır böyle derin uykulara dalmışlığı yoktu Kapadım kapağı yüklediğim sandığı yük vagonuna Habersizce usullacık çıktı gardan ekspres Baktım arkasından kollarım iki yanıma sarkık Yağmurlar içindeydi Pıral Vakıtları yakalamak istiyorum Parmaklarında kalıyor altın tozları hızlarının Yataklı vagonda bir kadın uyuyor alt ranzada Yıllardır böyle derin uykulara dalmışlığı yoktu Saçları sarısı kirpikleri mavi Elleri ise gümüş şamdanlarda mumlardı Üst ranzada uyuyanı göremedim Ben değildim bir uyuyan Varsa orada Belki de üst ranza boş Moskova'ydı Rusya'daki belki Vakıtları yakalamak istiyorum parmaklarında kalıyor altın tozları hızlarının duman basmış lehte toprağını Brest'te de basmış iki gündür uçaklar kalkıp inemiyor ama trenler gelip gidiyor bebekleri akmış gözlerin içinden geçiyorlar yemekli vagonda kefir denen bir çeşit ayran içtim garson kız tanıdı beni iki piyesimi seyretmiş Moskova'da ağlamak geldi içimden minnetle ağlamak garda genç bir kadın beni karşıladı saçları saman sarısı kirpikleri mavi ak boynu uzun duywarlaktı beli karınca belinden ince tuttum elinden yürüdük yürüdük güneşin altında karaları çıtırdata çıtırdata o yıl erken gelmişti bahar o günler çoban yıldızına haber uçulan uçrulan günlerdi moskova bahtiyardı bahtiyardın bahtiyardık yitirdim seni ansızın mayakovski alanında yitirdim ansızın seni Oysa ansızın değil, çünkü ilk önce yitirdim avucumda elinin sıcaklığını senin... ...sonra elinin yumuşak ağırlığını yitirdim avucumda sonra elini. Bu ayrılık parmaklarımızın birbirine ilk değişinde başlamıştı çoktan... ...ama yine de ansızın yitirdim seni. Asfalt denizlerinde otomobilleri durdurup baktım işlerinde yoksun. Bulvarlar karlı, seninkiler yok ayak izleri arasında... Botlu, iskarpinli, çoraplı, çıplak Senin ayak izlerini bir de tanırım Milisyonellere sordum Görmediniz mi? Eldivenlerini çıkarmışsa Ellerini görmemek olmaz Elleri gümüş şamdanlarda mumlardır Milisyonerler büyük bir nezaketle karışılık veriyor Görmedik İstanbul'da saray burnu akıntısını çıkıyor Bir romorkör Ardında üç mavuna Kakak kak ediyor da vakvak ediyor da martı kuşları Seslendiğim mavnalara kızıl meydandağın Romarkörün kaptanına seslenmedim. Çünkü makinası öylesine gümbür ki... ...sesimi duyamazdı. Yorgondu da kaptan. Ceketinin düğmeleri de kopuktu. seslendiğim mavnalara kızıl meydandan. Görmedik. girdiğim giriyorum Moskova'nın bütün sokaklarında... ...bütün kuyruklara ve yalnız kadınlara soruyorum. Yün başörtülü, güler yüzü sabırsız... ...sabırlı sessiz koca karılar... ...ak yanaklı, kopça burunlu tazeler... ...şapkaları yeşil kadife... ''Ve genç kızlar tertemiz, sımsıkı, gayet de, de şık, belki korkunç ko koca karılar, bezgin tazeler, şafşal kızlar da var. Ama onlardan bana ne? Güzeli kadın milleti erkeklerden önce görür ve unutmaz. Görmediniz mi? Saçları saman samansarısı, kirpikleri mavi, kara paltosunun yakası ak ve sedef düğmeleri koskocaman. Pırağı da aldı, görmedik. Vakıtlarla yarışıyorum.'' Bir onlar öne geçiyor bir ben Onlar öne geçince ufalan kırmızı ışıklarını göremez olacağım diye ödüm kopuyor Ben öne geçtim mi Işıldakları gölgemi düşürüyor yola Gölgem koşuyor önümde gölgemi Gözden yitireceğim diye de Bir telaştır alıyor beni Tiyatrolara konserlere sinemalara giriyorum Balsoya girmedim Bu gece oynanan operayı sevmezsin Kalamış'ta balıkçının meyhanesine girdim Ve Said Faik tatlı tatlı konuştum Vurduk. Ben hapisten çıkalı bir ay olmuştu Onun kara ciğeri sancılar içindeydi Ve dünya güzeldi Lokantalara gidiyorum Estrat orkestraları yani cazları önlülerine Sırmalı kapıcılara sever dalgın garsonlara Garderoptakilere ve bizim mahalle bekçisine soruyorum Görmedik Çaldı gece yarısını Strasnoy Manastır'ın Saat Kulesi Oysa Manastır'da kule de yıkıldı çoktan Yapılıyor şehrin en büyük sineması oralarda Oralarda 19 dokuz yaşıma rastladım, birbirimizi birde tanıdık. Oysa birbirimizin yüzünü, görmüşlüğümüz yoktu, fotoğraflarımızı bile. Ama yine de birimizi birbirimizi birde tanıdık, şaşmadık. El sıkışmak istedik ama ellerimiz birbirine dokunamıyor. Aramızda 40 yıllık zaman duruyor. Uçsuz bucaksız donmuş duruyor, bir kuzey denizidir. Ve Strasnoy alanında şimdi Fushkin alanı kar yağmağa başladı. Üşüyorum hele ellerim ayaklarım Oysa yün çoraplıyım da Kundralarımla eldivenlerim Kürklü çorapsız olan oydu Bezle sarmış postallarında Ayaklarını elleri çıplak Ağzında ham bir elmanın tadı dünya On dördünde bir kız memesi sertliği avuçlarındaki Gözünde türkülerin boyu kilometre kilometre Ölümün boyu bir karış Ve haberi yok başına geleceklerin hiçbirinden Onun başına gelecekleri bir ben biliyorum Çünkü inandım onun bütün inandıklarına, sevdiğim seveceği bütün kadınları, yazdım yazacağı bütün şiirleri, yattım yatacağı bütün habislerde geçtiğim geçeceği bütün şehirlerden, hastalandım bütün hastalıklarıyla, bütün uykularını uyudum, gördüğüm göreceği bütün düşleri, bütün yitireceklerini yitirdim, saçları samansarısı, kirpikleri mavi, karapaltosunun yakası ak ve sedef düğmeleri koskocaman görmedim. 19 yaşım Beyazıt Meydanı'ndan geçiyor Çıkıyor Kızıl Meydana Konkorda iniyor Abidine rastlıyorum da Meydanlardan konuşuyoruz Evveli gün Gagarin en büyük meydanı dolaşıp döndü Meydanlarla yapılardan konuşuyoruz Abidinle Tavan arasındaki otel odamda Senırmağı da akıyor Notre iki yanından Ben geceliğin penceremden Bir ay dilimi gibi görüyorum senırmağını Rıhtımın da yıldızların Bir de genç bir kadın uyuyor tavan arasındaki odamda Paris damlarının bacalarına karışmış Yıllardır böylelerin uykulara dalmışlığı yoktu Saman sarısı saçları bir gudeli Mavi kirpikleri ise yüzünde peçeydi Çekirdekteki meydanla Çekirdekteki yapıdan konuşuyoruz abidinle Meydanda fırfır dönen Celaleddin'den konuşuyoruz Abidin uçsuz bucaksız hızın renklerini döktürüyor Ben renkleri yemiş gibi yerim Ve matis bir manavdır Kozmos yemişleri satar Bizim abidin de öyle Avni de levni de Mikroskobun ve füzelumbuzlarının Gördüğü yapılar renkler Ve mikroskobun Ve füzelumbazlarının Şairleri ressamları Turuncular turuncu mu, turuncudur Maviler ipektir karalar kara mı, kara Ama hepsi de en uzakta olsa sınırla, Sınırları içinde yeryüzünün Yeryüzünün Boyaları onlar Ve yeryüzüne inerken Türkü söyleyen Gagarin yoldaş Salt karayı geçerek Melihede gitsek Yeryüzünün boyalarını bulacağız orada Belki biraz daha koyu Biraz daha açık Biraz daha parlak Biraz daha sönük Ama yeryüzünün boyaları Hamlenin resmini yapıyor Abidin 150'ye 60'ın meydanlığında Suda balıkları nasıl görüp ...suda balıkları nasıl avlayabilirsem... ...öyle görüp, öyle avlayabiliyorum... ...kıvıl kıvıl akan vakıtları... ...tuvalinde abidinin... ...armut, kozmos... ...ve insan yüzü benim dışımda... ...ben armudun, kozmosun... ...ve insan yüzünün içindeyim... ...ve benden önce de vardı armutla... ...kozmos ve insan yüzü... ...ve benden sonra da var... ...ve sen ırmağı, bir ay dilimi gibi... ...genç bir kadın uyuyor... ...ay diliminin üstünde... Saçları saman sarısı kirpikleri mavi Ve ak boynu yuvarlak uzun Onu kaç kere yitirip Kaç kere buldum Daha kaç kere de yitirip bulacağım Kaç kere İşte böyle işte böyle gülüm Düşürdüm ömrümün bir parçasını Sen ırmağına Sen Michel köprüsünden Monsieur Dupont'un oltasına takılacak Bir sabah ömrümün bir parçası Çiselerken aydınlık Monsieur Dupont'un Çekecek çıkaracak onu sudan Paris'in mavi suretiyle birlikte ve hiçbir şeye benzetemeyecek ömrümün bir parçasını ne balığa ne pabuç eskisine Ve atacak onu Monsieur Dupont gerisin geriye Paris'in suretiyle birlikte suya Suret kalacak eski yerinde sen da akacak ömrümün bir parçası ırmakların mezarlığı büyük denize kadar Damarlarımda akan kanın hışırtısıyla uyandım. Kanım akıntı burnu sularımdan daha çağıltılı akıyor. Parmaklarımın ağırlığı yok. Parmaklarım ellerimle ayaklarımdan kopup havalanacaklar. Salına salınana dönecekler başımın üstünde. Başımın da ağırlığı yok. O da bir balon gibi havalanabilir. Sağım yok, salım yok, yukarım aşağım yok. Abidine söylemeli de resmini yapsın ağırsızlığın... Sağsızlığın, solsuzluğun, yukarısızlığın, aşağılısızlığın, abidene söylemeli de resmini yapsın Beyazıt meydanında şehit düşenin, ve, ve gagarin yoldaşın ve tavan arasında yatan genç kadının, saçları zaman sarısı, kirpikleri mavi, ak boyunu uzundur, yuvarlaktır. Abidene söylemeli de resmini yapsın Küba'nın, Ama taşlarını, yemişlerini değil, insanlarını ama insanların gözlerini, kaşlarını, ellerini değil, gözlerinin, kaşlarının ellerinin içindekini. Notre Dame, turuncu bir lamba gibi yanıp söndü ve Paris'in bütün eski yeni taşları turuncu bir lamba gibi yanıp söndü. Bir ulu ırmak akıyor, insan eli ilk mağaraya, ilk bizonu çizdiği günden beri. Sonra bütün çaylar Yeni balıkları Yeni su otları Yeni tatlarıyla dökülüyor onun içine Ve kurumayan Uşsuz bucaksız akan bir odur Paris'te bir kestane ağacı olacak Paris'in ilk kestanesi Paris kestanelerinin atası İstanbul'dan gelip yerleşmiş Paris'e Boğaz sırtlarından Hala sağ mıdır bilmem Sağsa 200 yaşında filan olmalı Gidip elini öpmek isterdim. Varık gölgesinde yatsak isterdim. Bu kitabın kağıdını yapanlar, yazısını dizenler, resimlerini basanlar, bu kitabı dükkanında satanlar, bu kitabı para verip alanlar, okuyanlar, seyredenler, bir de kremiyeler, karı koca, bir de abidin, bir de ben, bir de bir saman sarısı, yani belası başımın.